Namaz kılarken gözleri kapatmak uygun mudur demişler. Aslı olan gözlerinizin açık olmasıdır. Yani gözleri kapatarak namaz kılmak mekruh olarak ilmi hallerde geçiyor. Ancak gözünüz açık, her tarafa bakıyor. Dolayısıyla meşgul eden şeyler var karşınızda. O sizi meşgul etmesin. İbadetten biraz daha hazal olun biraz daha huşu olsun düşüncesiyle, göz kapatmakta sakınca olmaz. O halde önünüzde herhangi bir engel yoksa, dikkat çeken bir şey yoksa, gözler açık olmalı. Evet. Ancak önünüzde ola ki, yani süslü şeyler olabilir, dikkatinizi dağıtıyor olabilir. E, dikkatinizi dağıtarak ibadetinize, huşuğunuza zarar veriyorsa, o zaman gözlerinizi kapatmanızda bir sakınca olmaz. Fakat gözleri kapatmanın da bazı dezavantajları olabilir. Yani aklınıza bir şeyler gelir, ya yani hayal kurmaya başlarsınız. O konuda biraz seçici olmak, dikkatli olmak dikkatli lazım. Dikkatli davranmak gerekiyor.